İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Merhaba hocam. Merhaba, günaydın Özdeş. Evet haftanın ee, karikatürleri bugün ne, nedir? Genel konularımız. Yani genel konu aradan koca bir hafta geçti. Geçen hafta tabii seçim sonuçlarının şu konu atlatamamıştık. Seçim konuşmuştuk. Şimdi yatıştık biraz sakin, sakinledik gibi. E, fakat yine gündemde seçim var tabii ama dünyada başka şeyler de oldu, oluyor falan. Ee, örneğin mesela e, şey, hafta sonunda Japonya'nın e, Hiroşima kentinde G7 zirvesi vardı, toplanmıştı. Çok önemli şeyler konuşuldu e, ve her zaman yapıldığı gibi bir de hatıra fotoğrafı da çekildi. E, dün İngiltere'de yayınlanan Telegraph Sunday e, gazetesinde e, o, de, o, karikatür karesi var bir tane Andy Dewey. E, bu e, çekilen fotoğrafı kendisi resmetmiş. Şimdi karikatürde e, İtalya'dan İtalya Başbakanı e, Meloni, Georgia Meloni görüyoruz. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, e, yine İngiltere'den Rusya Sunak, e, Joe Biden, Japonya Başbakanı Kishida Fumio, e, onun hemen altında Fransa Başkanı e, Emmanuel Macron var. Almanya Şansöğeri Olaf Scholz, Olaf Scholz o da e, bir kenardan girmiş kotoarafa ve bu yedi lider. E, bu tarihi an, anı belgelemek için her biri kendi cep telefonlarıyla bir e, öz çekim selfie yapıyorlar. Ortalarına da aralarına, Rishi e, tam Rishi Sunak ile Biden'ın arasına kimi alıyorlar? Boladimir e, Zelenski. Evet. Zelenski. Evet, evet. evet. Zelenski biliyorsunuz geçen hafta Liverpool'da İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında boy göstermek istemişti ama bu yarışmanın politikayla sulandırılmaması gerekçesiyle izin verilmemişti kendisine. G7 zirvesinde öyle bir sorun yok tabi. O, evet. e, zaten siyaset yapmak zaten siyasi bir toplantı dolayısıyla Zelenski katılım iznini alır almaz e, bir Fransa Fransız uçağını atladığı gibi soluğu da Hiroşima'da almış halbuki e, Japon yetkililer e, onu sanal olarak katılmasını bekliyorlarmış yani biraz sürpriz olmuş e, belki güvenlik nedeniyle falan e, pek istemiyorlarmış ama atlamış gelmiş hem de e, o ünlü böyle e, Yeşil, zeytuni yeşil e, sweatshirt, askeri pantolonu botlarıyla e, Haki. Evet. E, ha, haki mi? E, onlara evet, Haki ha deniyor ya İngilizce. Evet Türk doğru. Do ben de askerlik yaptım. Hatırlıyorum. <gülüyor> Hatırlıyorum. İşte o böyle bu kıyafetle karşılarında bulan G7 liderleri yani böyle aykırı bir şahsiyetle tabii ki selfie çektirmekten kendilerini alamamışlar. Andy Dewey karikatürcü işte bu anı da çizgileriyle ölümlesirdi Ve karikatürdeki bütün liderler baktığınız zaman hepsi 32 dişlerini birden göstererek gülümsüyor Zelenski ise tam aksine kollarını kavuşturmuş ortada, kaçlarını çatmış, yüzünü asmış. Son derece ciddi bir duruş sergiliyor karikatürde. Ama yani tuhaf değil mi? Bu, bu adam komedyen değil mi? Patşay öldü değil mi? Evet. komedyen Yok, Komedyendi, evet. Evet. Meğerse e, Andy David bu karikatürü BBC'nin bir yorumu üzerine çizmiş. E, Zelenski'nin e, Hiroşemi'daki varlığı diplomatik prosedürleri alt üst ettiği gibi diyor BBC. Katılımcı liderleri de gölgede bırakmış ve e, tartışmalara da ağırlık ve aciliyet kazandırmış. Aciliyet çünkü G7 liderleri hızlı bir şekilde ve beklenenden bir gün önce hem Moskova'yı kılınırlar hem de Çin'e örtülü bir uyarı. Kırnak içinde örtülü bir uyarı yayınlamışlar. Bunlar artık herhalde başka bir karikatür konusu olacak ileride. Bu hafta buna pek yerimiz kalmayacak. Çok evet, karikatürümüz var çünkü. Bir ufacık ekleme yapayım izninle. O da bir şey, evet. yani bu karikatürü bütün geçerli kılan başka bir şey haber var BBC'de yani Bahmut şehrinin uzun süredir zaten etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kent yerle birdi ee, Zelenski de söylemiş bunu zaten ama soruya Ukrayna'da kentin kontrolü Ukrayna'da mı demişti diye sormuşlar G7 zirvesinde çok acı ama trajik ama Bahmut bugün sadece kalplerimizde diye yanıt vermiş hakikaten. Evet. Bahmut şehri artık yok gibi bir şey. Fakat daha sonra da ofisinden bir açıklama yapılıp Zelenski'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etmiş. Halbuki Putin de Rusya zafer kazandı diyor. Yani şehri ele geçirdik diyorlar. Böyle iki ifade var ama şehir yok ortada zaten fotoğraflar Özellikle bu yeni tip çekilen uzay fotoğraflarında dronlarla çekilenlerde kaydırabiliyorsun ve sıfırlanmış olduğunu görüyorsun şehirdeki bütün binaların çoğunu falan. Evet aynen böyle e, karikatürler var gerçekten yani tam tasvir ettiğin gibi e, karikatürler var olmayan bir şehrin iki taraf için ne ifade ettiği e, nasıl bir tezat oluşturduğu falan filan yani. Oksimur'a neyi mi diyeceğim bilmiyorum yani. Ben o, o dehşet karikatürlerinden zaten var e, ayırdıklarım içinde, bunları da katmak istemedim. Onun için bu selfie karikatürünü aldım aslında. Evet. E, o Bahmut'la ilgili çok acı bir gerçek var ortada. Hiç şiir yok. E, İran'da. İran'da da olaylar durulmuyor. E, Cumartesi günü Milat Bülent Kılıç'ın programında bir onun bildirdiğine göre son iki haftada e, resmi olarak beş idam hükmü e, verilmiş, gerçekleşmiş, infaz edilmiş. E, Cuma günü de gerçekleşen üç idamdan sonra halk ne zamandır? işte o akşamları evlerden, çatılardan falan attıkları stoganları gündüz de atmaya başlamışlar. E, Tahran başta olmak üzere İsfahan ve Meşet gibi kentlerde de eylemler olmuş. E, Milad Bey e, İran'da devrimci dalga duruldu ama İran'ın durulması olanaksız diyor ve her an yeni bir dalganın başlayacağını da ifade ediyor. E, Fransa'da e, sığın, sığınmacı olarak yaşayan bir anlamda sığınmacı e, İranlı aktivist ve karikatürcü Kiyanuş Ramezani, Son karikatüründe İran dini lideri Ali Hamaney'in bir portresini çizmiş. Başında beyaz sarı, asık yüzü, sakalı falan hepsi tamam. Ancak vücuda gelince, vücuduna gelince orada bir sorun var. Kianuş Hamaney'in gövdesi ve cübbesinin yerine tıpkı bir yumak şeklinde ee, bir yün yumağı şeklinde sarılmış, ee, kalınca bir ip e, çizmiş. Aslında bu bir dar ağacı ipi, bir urgan. Ee, ucu da çember ya da kement şeklinde sonlanıyor. İşte bu e, ip ya da urgan aşağıdan başlayarak, yukarı doğru giderek e, çözülüyor. Böyle devam ederse geriye sadece e, dinin, der e, hamaneğin e, gövdesiz Kafası kalacak. Mesaj ne demekse işte. Ki hanış son idamlarla hayatını yediren bu üç genç için şöyle demiş. Tek suçları protesto etme haklarını kullanmak istemeleriydi. Sözde yüce lider bu infazların doğrudan müdahil ve sorumlusudur. O da diğer diktatörler gibi düşecektir demiş. Benim de aklıma Ali Ülgün'ün uçtu uçtu karikatörü geliyor 1960'dan. Hmm, evet. Ben de hatırladım şimdi. Evet. Evet. Cumhuriyet ee, gazetesinin gazetesini kapanmasına neden olan kendisinin de neredeyse hapse girmesine neden olacak olan bir karikatür ki bugün baktığımızda hiçbir şey yok o karikatürde sadece uçağınlar var işte uçağın diktatörler ee, evet Fransa'dan karikatür çizmeyi sürdüren bir başka yine İran'dı çizer o da mana neyesine sıkça e, dile getiriyoruz onun karikatürlerini burada programda o da çok tuhaf ve çelişkili bir duruma parmak basmış. Ben önce karikatürü anlatmaya çalışayım. Sağ taraftan, karikatürün sağ tarafından karikatürün e, karisinin içine giren bir er var. Bu erin sahibi Birleşmiş Milletler. Çünkü o siyah ceketin e, kol düğmelerinin hemen üzerinde beyaz e, boyayla BM harfleri işlenmiş. Sol tarafta yine başka bir kol var. Bu kolun sahibi ise İran İslam Cumhuriyeti. İran'ın kolunun uzantısı da e, bildiğimiz ucunda yine yağlı organıyla bir dar ağacı. Bunlar bir araya geliyor. ol dar ağacına dönüşüyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat tuhaflık şöyle, asıl tuhaflık. E, Birleşmiş Milletlerin eli kolu aşağıda avucunu açmış bir şekilde beklemekte olan e, dar ağacı şeklindeki İran'a rulo şeklinde sarılmış kurdeleli bir sertifika sunuyor. Çok mu karışık oldu? Yani Birleşmiş milletler İran'a e, bir sertifikat sunuyor. Sertifikanın üzerinde de İnsan Hakları Konseyi Sosyal Forumu yazısı net bir şekilde okunuyor. Daha da mı karıştı şimdi? <gülüyor> Kırmızı kurdeleyle. Kırmızı Aa. kurdeleyle. Evet. Kurdaneli. Böyle. E, şimdi ben bu karikatürü görünce, Manane Estani'nin bu karikatürü ne yalan söyleyeyim. Çok çok şaşırdım yani ne alaka şimdi BM Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kalkıp İran İslam Cumhuriyeti'ne bir sertifika verecek. Hem de yani <gülüyor> daha neler yani. Meğerse doğruymuş. Baktım araştırdım haberi buldum. Bu yılın Kasım ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi e, sosyal forumu ona başkanlık etmek üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreyn'e Başkan olarak atanmış. Hmm. Yani bu durumda, bu, bu durum İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vatla Balek tarafından 10 Mayıs tarihinde bir mektupla duyurulmuş. Cenevre'de yapılacak bu İnsan Hakları Konseyi Sosyal Forumu. Ve pandemi sonrası iyileşme bağlamında dahil olmak üzere insan haklarının geliştirilmesine, bilim, teknoloji ve yeniliklerin katkılarına falan od odaklanacakmış. Forum'a da İran'da Büyükelçi Sayın Ali Bahreyn'e başkanlık edecek. Var mı? Bir sorunuz? Tanıksızın. Hayır, yok. Buraya kadar her şey normal, değişine takıldım. Ben hala oradayım. Öyle mi? Normalimiz gayet normal merak etmeyin. Gayet normalden gidiyoruz. Evet. Evet. Güneydoğu'dan e, batıya İran'daki e, şey e, batıdaki komşumuz e, Yunanistan'a geçecek olursak onlar da biliyorsunuz hafta sonunda e, seçim e, gerçekleştirdiler komşularımız. Evet. Dün evet Girit'te ikamet eden Aslen İstanbullu dostumuz dostum Tanaş Cimbis de bu vesileyle çok sayıda karikatür gönderdi. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Tanaş'ın gönderdiği karikatürlere bakınca topluca şöyle hemen bizdeki seçimle Yunanistan arasındaki temel farkı da görüyorum. Yani Galiba Yunanistan'da biraz heyecan eksik, karikatürler çok daha yumuşak, bizdeki o sertlikten falan eser yok. Örnek olarak ben şeyi aldım, bir karikatürist var, Müsteher adı Arkas, kimliği bilinmiyor, meşhur Fakat meşhur olduğu kadar da meşhur bir karikatürist. Katimerini gazetesi, onun gerçek adını Antonis Evdemon olarak ifşa etmiş ama bu konuda kesin bir bilgi yok, teyit edilmedi arkas aksakallı yaşlı bilge bir filozof tiplemesi çiziyor genellikle ve her defasında onu konuşturuyor bu defa da şöyle konuşturmuş dün, dünkü karikatüründe bir politik acı diyor sana her şeyi vaat ediyorsa onu dinleme dinlersen ona inanma ha, inanırsan ona oy verme oy verirsen tekrarlama Tekrarlarsa endişeye mal yok aptallık yargılanamaz Evet. Bu anlaşıldı değil mi? Net. Net. Evet. Net. <gülüyor> bir de işte var. Yunanlı bir karikatücü daha bir. Yohannis Ion, Kiryakopoulos. O da Türkiye Yunanistan'daki seçimleri kıyaslıyor, kıyaslayarak Dalaras'ın eski bir şarkısına göndermede bulunmuş. O da güzeldi. Kısaca değineyim. Başını iki yeri arasında almış bir adam var o karikatürde. Ee, ve şöyle diyor, Yunanistan'da ile Micho seçim, Türkiye'de Erdoğan'la seçim. Biz İsa onlar Allah, fakat ikimiz de ah ve devah. Ya Bu şarkının orijinal sözleri aslında şöyle, 70'lerde Dalaras e, söylüyordu. İstanbul Boğazı karşısında, Yeniyiz akşamları ağlar ve yanındaki Mehmet Doğar'a şarkı söyler. Ben Türk'üm ve sen de Rum, ben insanım, sen de insan, sen de İsa ve ben Allah ama ikimiz de ah ve deva. Böyle devam eden bir şarkıydı. Ee, evet. Aklıma da benim Ecevit'in Türk şiiri geldi nedense. 70'lerde o da e, bestelenmişti. Evet, Ece Ecevit'in şiiri mi bestelendi? Evet, evet Ecevit'in Türk Yunan şiiri. Türk şiiri. Ee, sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlı ile kardeş olduğunu bir şarkısı duyunca ya. gör. <gülüyor> Kıbrıs'ta 74'te değişti ama galiba. İşte. Ee, bilmiyorum. Değişti mi? <gülüyor> bir, ee, bir savaş çıktığı için tabii. Nerede? Ha. Kıbrıs. <gülüyor> ben bilmiyorum <gülüyor> böyle bir yer. <gülüyor> Peki. Seçimlerde pek sürpriz olmamış galiba. Ee, Miçotakis'in partisi yüzde evet. üzerinde oy, oy almış. Fakat ama e, kuramıyor. hükümeti. Kuramıyor tabii tabii. Temmuz'da muhtemelen bir ikinci tur seçim düzenlenecekmiş. Zaten öyle tahmin ediliyordu. Efendim bizim seçime gelecek olursak pazar günü hayırlısıyla nasipse yine sandık başında olacağız. Fakat bu kez uykusuz falan kalmayacağız zannetmiyorum. Sonuçlar herhalde son derece hızlı bir şekilde açıklanacaktır. E, ve sonuç ne olursa olsun e, bu kez şok yaşanmayacak gibi görülüyor. Tabii kimileri üzülecek, endişelenecek, e, kimileri sevinecek. E, böyle. E, yeni Çağ gazetesinin çizeri Emre Ulaş, e, o da yıllardan beri, radikalde başlamıştı galiba. Cilalı Taş Devri adlı bir çizgi bandı vardı. E, devam ediyor bu bandı e, ve... E, Yeni Çağ Gazetesi'nde e, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından e, gerçekleştiğini düşündüğü, hayal ettiği manzarayı çizmiş. E, Emre ulaşım baltalarındaki tiplemeler her ne kadar mağara insanlarının kılık kıyafetlerine falan bürünmüş olsalar da e, taş devri insanları yani hepsi de tanıdık e, siyasi kişilikleri temsil ederler. Portreleri çok güzel çizildiğinden çok kolay bir şekilde kim olduklarını çıkartabiliyoruz. Bu karikatürde yer alan 6 kişi o bildiğimiz aylardır konuştuğumuz altılı masa, masayı oluşturan kişilerden oluşuyor. Soldan sağa gidecek olursak işte Deva Partisi Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dördü de el ele tutuşmuşlar. Neşe ve coşku içinde halay tepiyorlar. Sağ tarafta paştan oyulma bir kürsünün başındaki Kemal Kılıçdaroğlu onlara böyle bir biraz ifadesiz bir şekilde bakarken hemen yanı başında ayakta dikili bekleyen Meral Akşener de sanki e, Kılıçdaroğlu'na biraz manidar bir bakış mı atıyor? Ben öyle göründü bana. Peki altılı masa dörtlüsünün neden ne şeyle hala çektiğini onu da her birinin ağzından çıkan kazandıkları milletvekili sayısı ele vermiş deva 13 demiş yoksa 14 müydü ben 14 diye biliyorum ama tam bilmiyorum gele ben de gele gele gelecek partisi 10 demokrat parti 3 saate de 10 milletvekili çıkarmış bu ittifaktan. Tabii bu sonucun artından e, CHP Genel Başkanı haftaya gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için acil bir e, strateji değişimine gitti. Bu değişimin ne olduğunu da Cumhuriyet Gazetesi'nden Zafer Temoçin, o da basit bir kat çizgiyle fakat bence çok net bir şekilde anlatmış. E, bilindiği üzere Kılıçdaroğlu seçim kampanyası boyunca elleriyle hep kalp işareti yapıyordu. Evet. Timuçin'in karikatüründe ise bu kez iki adet kırmızı boks eldiveni kuşanmış el gör, görüyoruz. İşte bu ellerde aynı şekilde boks eldivenleri nasıl oluyorsa kalp işareti yapıyorlar. Yani biraz sertleştik. Ee, slogan zaten sana söz sloganının yerine de Türkiye için karar ver. Sloganını kullanıyor ve numarını da masaya vuruyor Kuruşdaroğlu. İkinci tur stratejisi için biraz milliyetçi bir söylem, bir söylem üzerine kuruluyor. Ee, Milli, milliyetçiliği de aşan bir negatif söylem. Bir şey bir aslında. Göçmenlere ve barış sürecine dair. Aman aman aman dikkat et Özdeş. <gülüyor> Çok tehlikeli sularda yüzüş. Kız, kızıyor. <gülüyor> ben ben, ben yüzmüyorum tehlikeli sularda. Kuluşlar <gülüyor> <Yani, gülüyor> Evet. Evet. Peki, yine Cumhuriyet'ten bu kez 5 Akın karikatürü o da bambaşka bir gerçeği vurguluyor. Herkesin birbirine sorduğu özellikle çok klasik soruyu sordurtmuş Beyiş Ak. Evlerinde böyle rahat koltuklarında karşılıklı oturarak sohbet eden bir genci var. Delikanlı elinde tuttuğu gazetesinden bir an için başını kaldırıyor ve karşısında oturan Hayat arkadaşına işte soruyor. Sence seçimin sonucunu kimler belirleyecek? İktidar mı, muhalefet mi? Genç kadın o hiç tüphesiz böyle pratik zekalı, kendinden emin, son derece rasyonel bir şekilde yanıtlıyor. Oy vermeyenler kim belirleyecek? Oy vermeyenler belirleyecek. Bence son derece doğru bir tespit. Fakat aslında 14 Mayıs seçimlerine katılım oranında yüzde seksen değil mi? Bu... Yani bazı, bazı yerlerde %350 olduğu da yalandır. Yok. Öyle bazı bulgularda var. Yani bu matematiksel şeyler biraz tuhaf oluyor tabii. Hatta ikinci turda %51 alan kazanacak falan diye matematiksel hesaplar yapılıyor. 51'i bulamazsa ne olacak falan diye düşünenler de var ama eee iki adaydan biri yani Yaşar Doğan'ın yazdığı o 14 Mayıs'ın sırrı akıl dışı katılım olanları diye belirtmiş. Ben yani konuyu dağıtmayım ama 22 Mayıs tarihinde T24'te yazdı. %95 hatta %98 hatta sıkı durun %100 ve hatta artık iyice sıkı durun %100'ün üzerinde katılımın bulunduğu seçim sandıkları var diyor. Onları da saymış yani her türlü istatistiğe, matematiğe hayatın bütün gerçeklerine seçimlerin doğasına akla ve mantığa aykırı bir durum. Yani bir karikatür çizmiş aslında. Evet ama karikatüre uygun yani akla mantığa evet. değil mi? Evet evet yani rekorun kendi içinde rekor kurduğu iki örnek var. Biri Şırnak merkezdeki 1156 sayılı sandık. O sandıkta oy kullanma oranı %732 imiş. Yani %70'i sonuçtuki. Seçmen... Evet, o sandıkta 100 seçmen varsa 732 seçmen oy kullanmış. 2. örnekte Siirt Pervari'de 1059 sayılı sandıkta katılım oranı %233'müş. Yani 100 kişi seçmen varsa 233 seçmen oy kullanmış. Böyle şeyler var. Neymiş o zaman? Ben doktorun katı seçmeye sanmış. gerek yok o zaman. Evet, bence de yok. <gülüyor> ne dedin Özdeş? Neymiş o sandıklardan çıkan sonuç? Ee, Çünkü sandık çok büyük bir oranda Kılıçdaroğlu ve Yeşil Sol Parti diye çıkıyordu o yüzden. Hayır onlar çıkmamış. Öyle mi? %100 ve üzeri katılımın gerçekleştiği sandıkların 154'ünde Millet İttifakı'na yani muhalefete tek bir oy çıkmamış. Hmm. Ya AKP ya MHP diyor... Tip sözçüsünün açıklamasına göre öyle işte yani ee, hocam buna oy ağırlığı deniyor değil mi? Oy ağırlığı evet. <gülüyor> ee, i̇zin verirseniz sabayı değiştirmek istiyorum. Çok farklı bir konuya e, geçmek istiyorum. E, türlerin yok oluşu. Önce karikatürü anlatayım. Fransa'da yayınlandı bu Liberasyon gazetesinin çizleri. Daha önce söz etmiştik kendisinden. Coco müsterli, Corinne Rey hanımefendi çizdi bunu. şeyi Alfred Hitchcock'un ünlü Hitchcock'un kült filmi vardı kuşlar. Evet. Özdeysen bilir misin, hatırlar mısın, izledin mi? Evet, Hiç. yani izlemedim ama evet biliyorum tabii. Bu film böyle doğanı, doğanın insandan ölçü almasını konu eden ve bir öncü bir film yani korku filmi tespitidir. Evet. Yerine kafes içinde kuş armaneden bir kadın ve onun başına başından geçen korkunç olay kendini böyle kafeslere kapatan insanlardan. İntikam e, almak e, amacıyla işte her türden kuş, çeşitli kuşlar, martısı var, serçesi var, karvesi falan e, bu kadına ve e, kasabadaki bütün insanlara saldırır. Bunun üzerine de halk tıpkı kafesteki kuşlar gibi evlerine sığınıyorlar falan. Artık daha fazla spoiler vermeyeyim. Orada <gülüyor> hapis kalıyorlar falan. Şimdi Coco'nun karikatüründe bu anlattığım kuşlar e, filminin 2023 versiyonu var. E, filmin başrol oyuncusu yine böyle tipi Hedren'e benzetmiş, biraz yaşlandırmış, biraz kilo aldırmış e, o e, karaktere. E, ve e, işte bu e, kadın düşünceli bir şekilde film setinde herhalde bekliyor. Film çekilecek ama 2023 kuşlar 2023 çekilecek ama ortalıkta yeterince kuş yok. Ben zaten karikatürde sadece dört tane sayabiliyorum. Diğerlerinin olması gereken yerlerde ise etiketler var. Yok oldu etiketleri. Yok oldu, yok oldu, yok oldu. Bir sürü yok oldu etiketi ve dört tane kuş biri uçuyor, üç tanesi de korumuş işte. Bu karikatürün çizilme nedeni yine Liberasyon Gazetesi'nin hafta içinde yer alan bir röportaj. Başlığı da şöyleydi. Avrupa'da yaklaşık 40 yılda kuşların dörtte biri kayboldu. Evet, 550 milyar mıydı neydi? Çok acayip bir sayı da. Yani acayip rakamlar ürkütücü hakikaten. Bir araştırmacı Ben de Vitor'a göre e, yaklaşık 40 yıldır Avrupa'da ortalama olarak her yıl, yani her yıl yılda 20 milyon kuş kayboluyormuş. 80'den bu yana da 800 milyon kuş anlamına geliyor ki. Yani korkunç yani, bir, bir evet. rakam. Serçe popülasyonu, e, pop popülasyonu mesela e, şehir kuşu olan serçe yüzde 64 oranında azalmış. Orman kuşları ise yüzde 18 e, oranında. E, kırlangıç, kırlangıç gibi şehir kuşlarında yüzde %28 28'e falan varıyor. E, tarralarda yaşayanlarda ise bu. E, Tabii böcek ilaçları ve gübreler sayesinde o kayıp yüzde elli yedilere kadar e, çıkmış. Daha böcek fazla için... ilaçları mı? Hastalanan böceklere ilaç mı veriyoruz? E, tabii. Tabii. <gülüyor> Çok güzel. Evet. <gülüyor> İyileştirmek için. Evet. Bir de böcek, böcek karikatürü vardı. Onu da başka bir programda anlatırım. Bizden bir karikatür. <gülüyor> Neyse bu sabah içiniz daha fazla karartmayayım. Ee, ben e, konuyu ve bu programı güzel bir haberle bitirmek istiyorum. Bu haber Kokuyu Koko'yu da e, ve e, kuş araştırmacısı Vincent de Victor'u da çok sevindirecek. Bursa'da e, 12 yıldır e, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına gelip konan Yaren Leyle'in hikayesini biliyorsunuz. Tabii. Evet, evet. Bu, Takibe, takipteyiz. Bu yıl dört yavrusu olmuş. Oh. E, bu ulubat Gölü'nde balıkçılık e, yapan Adem Yılmaz'ın evinin yanına yuva kurmuş e, Yarenli Eylek. Yavrularını da buraya taşımış. Artık tüm yazı e, birlikte geçireceklermiş ve e, Adem Yılmaz bu e, durumdan da e, çok memnunmuş. Bazen bahçesinde besliyor, bazen kayıkta besliyor bunları. Ee, karikatürist Can Baytak e, Hatay depreminden hemen hemen bir ay bir buçuk ay sonra e, çok güzel bir karikatür e, çizmişti onu anlatmak için bir kenara ayırmıştım fakat bir türlü olamadı e, şimdi tam fırsat çıktı diyorum karikatürde yara, Yaren Neylek e, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığın ucuna konmuş tam fotoğraftaki gibi fakat konuşuyor e, balıkçıyla e, sitemde bulunuyor şöyle diyor Adem abi Yuva kuracağız da şöyle kolonları zemini sağlam bir bina biliyor musun? <gülüyor> evet Şimdi Adem, balıkçı Adem bu soru karşılığında afallıyor. Kara kara da düşünmeye başlıyor. Ee, anlaşılan e, yine geçen hafta basında alan haberlere göre çözümü de bulmuş Adem Yılmaz. Kendi evlerin hemen yanı başına taşımış ama ne olur olmaz. Evin içini de almamış ee, evet. Leyla'yı ve yavrularını. <gülüyor> ben de Süreyi burada doldurdum galiba değil mi? Evet bitti süremiz. Peki. Haftanın karikatürünü nereden seçelim? Heyecanla bekliyoruz. Kalp şeklindeki boks el, yumruklarını seçiyoruz. Eyvah eyvah eyvah eyvah. Peki. Niye kalp çizimi güzel bir şey değil mi? Haftaya pazartesi sabah <gülüyor> ben boks eldivenlerimle çıkacağım programa şimdiden haberdar ediyorum. Tamam. <gülüyor> tamam. Siz de ona göre. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bir yoksa bunu seçtik. Nasıl olsun ki hocam? Mümkün mü? <gülüyor> Yoktur. Yok. Brüksel divanıyla çıktınız karşımıza. Beykal <gülüyor> <Sen> çok teşekkürler. <gülüyor> i̇yi haftalar, yeğenler. Iyi iyi Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.